Bilim Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Berya Gürses Tarbak Desteği için Açık Radyo Dinleyicisi Gökçe Toprak'a teşekkür ederiz. Herkese merhaba. Bugün Bilim Tarihi Sohbetlerinde konuğumuz Marinos Sarıyannis kendisiyle European Research Council, Avrupa Araştırma e, Topluluğu tarafından verilmiş son derece prestijli bir proje üzerinden bir e, konuşma yapacağız. Önce Marinos hocamızı tanıtmak istiyorum size. E, Marinos Sarayanis, e, Akdeniz Araştırmaları Enstitüsü'nde, Retimno'da e, çalışıyor. E, araştırma direktörüdür aynı zamanda. Araştırma alanları erken modern dönemde Osmanlı sosyal ve kültürel e, tarihi hem de entelektüel tarihini içermektedir. 2019 yılında Brill'de e, çıkmış bir kitabı vardır Osmanlı siyasi düşüncesi üzerine erken 19. yüzyılda. E, aynı zamanda bu e, IRC tarafından aldığı e, proje asıl sohbetimizin konusu olacak olan proje ee, Osmanlı'da doğaüstü geleneğin tarihçesi üzerine bir e, proje. Ee, burada e, konu edindiğim, edindiği ve araştırma yaptığı bir takım çalışması olarak düşünebiliriz bunu. Büyü, garip olarak adlandırılan temalar e, ve beş yıllık bir araştırma projesinden bahsediyoruz burada. Öncelikle Marinoz'a hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz Marinoz hocam. Hoş bulduk, hoş bulduk ve davetimiz çok teşekkür ederim. Herkese de resmadan selam veriyorum. Çok teşekkür ederiz. İzninizle ilk sorumla başlamak istiyorum Marino hocam. Şimdi bize IRC kapsamında çalıştığınız bu projeden biraz bahsedebilir misiniz? Hem konu itibariyle, hem de takım arkadaşlarınız kimler? Ee, evet, işte bu proje e, güzel bir ismi var, Ghost. yani çok e, nasıl diyeyim. E, Ghost şey demek yani geografisinde historisinde otomatik supernatural tradition, yani Osmanlı dora üstü geleneğinin coğrafyalar ve tarihler gibi tarih bir şey. Ve bu proşet, e, bugün Doğa istu denilen vakaların ve ödelerin Osmanlıya lagi şimdiler Yani, e, Daribe vakalar, Gizli Bilimler, Büyü, bu, e, Bunlar e, Osmanlı Bilim ve Külütü Tarihi için, Yeni bir alan olusturuyo. Al al e, bizim için, Yani, modern e, insanları için, e, Doğa ve Doğa istu e, çok net bir bütçimle, Birbirinden ayrı bölgeller bir olduğun Modern ve kültürlerde, Çin yani Osmanlı kültürü gibi bu sınır daha diye. Bu bir yandan bilnebilen ile bilnemeye nasılda, öte yandan da normal yani adetli süreç ile mucize yada kıyamet arasında farklı daha oluyordu. Bu prosesinde bir şok yani ret yada ki akdenizlerde malakenceler içinde ben ki nasıllayım primary investigator yani eee şey aşı. öncelikli öncelikli sizsiniz. Evet. evet. Ee, bir de Zeynep Baydoan ve Siegfried var. onlar e, postdok yani doktora eee sonrası. Aa evet. Ee, sonra yani yurt dışında İstanbul'dan İstanbul'dan Feraiç okulun ve yine şey Şixselva İngiltere'den e, Oxford'da Aslıne Azilo ve Manchester'de İsan Messenger, Amerika'da abilerden ve Ahmet Tunç Şenvar. Bundan başka yani bu beri uluslararası araştırmalar bu bu ve herkes yani hepimiz hep ayrı bir şey araştırmalarla ilgili araştırıyor yani mesela. Μεσέλα, στην Λίνια Ζιούλου, Ιστανμπούλ, τέλση μου, Ρίχα Κυντά. Φεράτζος Κούν, Ατζαΐπ, γεωγράφια Ρίχα Κυντά. Ζένε, Παϊντοάν, Σούφι, Μουτζιζελέ, Ρίχα Κυντά, φαλά. Άρχιντζατά τον Δόκτο Άραντζη, Ρίχα Ρίχα Ρίχα Ρίχα Ρίχα Ρίχα Ρίχα Ρίχα Ρίχα Ρίχα Ρίχα Ρίχα Ρίχα Ρίχα e, bu proje eee şöyle gibi 5 yıllık bir proje. E, o Şubat 2018'de e, başladı. Şimdi e, Covid yüzünden bir yıla kadar gecice. Eee bu eee bunun için yani Şubat 2024'e kadar sürecek. ve işte madem ki gizli bilimler 15. yüzyıla kadar Osmanlı dışı İslam dünyası içerisinde Anadolu'da çalışmış uh, bir konu. Osmanlı müjdesi üzerine çok az sayıda çalışma bulunuyor. İşte araştırmak olmaz. Sadece gizli bilimler değil daha genel bir şeyse Osmanlı Osmanlı'da insan ve dua, dua ve dua üstü arasında ilişkiye bağlı kavamlar araştırıyor. Yani müjzelere ve kerametler büyü, sihir, rüya dolması, cümler, en önemlisi de bu kavamlar. Bu iki dünya arasında sınırla zamanla nasıl değişiyor ve bu değişme mümkün olursa sosyal gelişmelerle nasıl bağlanıyor? İşte bu Kesinlikle çok heyecanlı bir proje. Eğer sorması ayıp değilse bütçenizi öğrenebilir miyim? What is the budget? <gülüyor> e, bütçemiz eee göre bir 1 milyon 2 e, euro harika yani bu işte yani hem şey kişilerin yani çalışanlar kişilerin maaşıya oluyor hem de kitap almak için konferinize evet. gitmek araştırma şey gözlükleri kesinlikle Evet de, hocam yani ERC projelere göre çok yüksek değil. Yani 5 bin proje için. Ama yani, e, epey, epeyce düşük bir. Yani. <gülüyor> Hocam, e, sormamın sebebi şu. E, ERC Türkiye'deki araştırmacılar tarafından az kullanılıyor, az başvuruluyor. O yüzden sordum ki, hani bir motivasyon olsun diye. Olsun, olsun tabi, olsun tabi. Olsun ee, tabii. Yani e, Avrua Birliği'nde Birliği biraz yani Avrua Birliği biraz araştırmaya e, önem veriyor e, bu arada. E, birkaç yani bu yersiler çok eski bir e, bir kurum değil. Yani On yirmi yedeklerde evet. buluyoruz. Eskiden araçlama parası almak için çok şey gündemlik politika sena barlere var diye yani mesela işte milteciler yani genç gençlik problemleri falan gibi. Yani, Deha çok Sosyal problemlerine ait bir bir araştırmak için para var bir. Ama ERC projeler işte çok yani kişisel bir, bir proje yani güzel bir fikrin varsa Ve çok şey yani... Tek oluyorlar değil mi? Yeni, evet, evet. Hem de bu projelerin bürokrasi çok büyük değil yani... Bence bir astronomaj için, için en en iyi en iyi şey böyle bir pozisyon ver. İç baş, yani tarih alanında, hiç belki kide daha çok pozisyon var. Mevullarda çok başka bir şeyler yani ben emin değilim eminim a evet. <gülüyor> <gülüyor> evet Evet evet hocam anladım anladım deriniz yok rica ee, dir yani çok iyi bir fırsat ee, kesinlikle kesinlikle Aa, şimdi projenizle ilgili içerik konusunda biraz konuşalım okül Sciences ya da Türkçesi gizli bilimler Osmanlı'da nasıl uygulanıyordu Biraz bu konuda bize aydınlatabilir misiniz lütfen? Ee, evet, tabii yani bildiğimiz gibi gizli Osmanlı kültüründe çok önemli bir yer tutuyordu. Yani mesela minücimlik, astroloji. Ee, yani gezeyenlerin ve e, yıldızların insan üstünde etkisi yani hakkında hiçbir şıpkı olmadığı halde e, bu dönemde, birçok Osmanlı astrolojiye gelişe iyo en mek için başlıyor duk. Sultanlar da böyle, biliyus mesela baş menejim her zaman saray davadır. Biliyuk tarihçin ayma mesela menejimdi, tarihinde de astroloji hakkında birçok kere konuşuyor. Neyma diyor ki, astroloji bilmek tarihçinin çok önemli bir, bir, bir bilimeymiş. Ancak aynı zamanda astroloji çok tartışılan bir konuydu da. Çünkü böyle insanın kaderini yoktan öğrenmek hem Allah'ın küvetine hem de insanın serbest daresine karşı bir kavram. Olur. Ama genel olarak astrolojiye karşı olanlar gezegenlerin, İngilizlerin etkisini eredetmediler. Yani çünkü çıksın. Şey yoktu bu insanlar için ama bu etki menecimlerin anlayabildiği reddediliyor. Yani öyle de ya tartışma ya. var. işte o kadar bilmem binlerce yıldızlan uh, var. Yani insan bütün bu yıldızların etkisini anlayamaz. Yani böyle bir mantıkla uh, astroloji uh, reddediliyor. Ve böyle bir tartışma uh, aynı zamanda ve aynı uh, mantığıyla ee, Batı Avrupa'da var e, vardı yani e, bütün bu Avrupa ve Asya kültürlerinde böyle bir etkisi var olduğunu ama bu etkisini e, a, anlaması zor olduğunu da e, inanılırdı. Söylemesi no, gerekiyordu. Mm -hmm. İşte bundan sonra e, Remli vardı yani e, Geoman'si yani işte e, a, bir mesela kumda. ישרת לריינבן גילניי מי בולמת פלאן בולטק פאגיו מתמטיק בי ר בלימיש אסטרולוגי בי אה דה אודה צוק יייגין ברה בגיזלי בר בלימיש אוסמאל דאבליו אוסמסלה חאדרמל חאדרמל ברה בר, בר בר כי On altın ortasında e, Muhteşem Suleymani e, çok e, etkilendi. E, yani onu, onu, e, yani kendisini yani Sultanı e, zamanın çok e, çok büyük bir olduğunu olurdu. E, Belki yani gizli bilimler, enenem lisi ilmi huruf yani harflerin ilmi Bu ibn Arabinin felsefe sinere yanarak Arab harfler Dünyanın kuruluştan beri çoğk Yani kosmos da çoğk bir yer Tuturuğu için yani kuran Arab harfler Harfler ile olduğu olduğunu için yani bu Huruflar e kendi kimdi sibirana mi e baron de rumo e buna ne yani böyle houflar mesela e ve e ve soğuk kuhu ve nemli yani böyle dünyanın temel fakle yani bir mesela neydi o's the word yani yani Böyle metodlarla nasıl diye hem geleneği, geleceği pardon hem geleceği hem de tırslamla yapılıp biliriz ve bu tırslamla mesela veya karşı ya da kötü şans karşı ya da muhabbet için falan çok. Etkli olmuydu. Evet etkili oldu tabii ve çok kompleks bir bilim dedi bu. E bundan başka eee rüya tabiri, rüya tabiriye açakademdiydi. Oo evet, evet. Rüya aynı zamanda ahiret gayb dünyasında var olmak mümkünmüş. böyle birinin bu inanış vardı. Hem de çok şey kompleks bir teorici vardı. Yani rüya teorisi var. rüya türleri vardı. Yani hep rüya böyle bir bir deneyi yaptı ama bazı üyelerin e, tabiri mümkündü ve e, bu tabiri çok aynı zamanda çok e, şey, gen, e, genel bir, e, çok demokratik bir, bir şeydi. Çünkü herkes böyle bir e, rüya girebilirdi. Ee, bir müzik arası veriyoruz şimdi. Geri geliyoruz. Marinos hocam şimdi sizin bahsettiğiniz bu genel çerçeve, yani doğaüstü ve gizli bilimler meselesine olan ilgi bir değişime uğrayacak diye tahmin ediyorum ben. Yani bilim alanının genişlemesiyle birlikte gizli bilim meselesi nasıl bir etkiye uğruyor? Bu konuda e, tahmin ediyorum ki projenizin ana hatlarından bir tanesi bu. E, bu konuda bize biraz açıklamada bulunabilir misiniz lütfen? Evet, tabii bu çok haklısınız bu, en önemli şey... Parçası mı? Evet, evet, evet. Parçası mı? Parçası mı? Evet, Mesela, işte, geleceği bilmek. Geled-gyeyi bilmek, riyar yada idhamla lönur, ilmi hurufla lönur, daha bir mekanik bir bütçimle, e uh, ama özellikle on yedinci yüzyılda sindansora e uh, זה, Haldunizm etkişirle daha bilimsel bir metotla tarih yazılıyor. E keteple bir tarihçi uh, Yesa Larenia Asterio. Oysa ki sinyokizgin yazarları bugselarından da bahsediyor. E Gese Lerin ve Gibdi Zarın etkişimi mesela sadece sıradışı olaylara balanlık. E yani böyle bir bir gelişme var tabi, özellikle şey yüksek tabakalarında, yani eee eee yatıpsel bir şey ee, şimdani zade yani ee, böyle ee, yüksek yüksekte bağlantıdan ses seçkinle ee, diyelim çünkü aynı zamanda ee, vernacular bir mil kültürde ee, bu yerel type... diller diyoruz ona hocam yani, Türkçe'de sanırım. E, yerel diller. Yerel diller evet. İşte bu kültürde eski gizli bir nehrket ney Yani mecmular ve başka çok canlı bu, bu mecmularda çok canlı bu geleneği bu eski geleneği buluyoruz. Aynı zamanda kavamlar da değişiyor. Mesela işte acayip garip kavamları bu eskiden. Ee, ...çok doğa istiyor ya da preternatural yani... ...lugisevi olmayan ancak açıklanamayan yani bilinme yani... ...gadak izli sebeplerden kanaklılığa yani, normal garip fenomen garip olaylar. Bu 18 yüzyılda yüz da artık bambaşka bir içerik var bu da Mesela metreya mühendislik acayip bililer olarak ismin isimlendirilir bu bir tür yeni ilimler demek gibi ya da belki arupimler yani şey garipten gelen falan yani böyle bir gelişme var yani bilim karşı bilim bu fark ama bu şey tek katli de bir gelişme değil yani aynı zamanda başka gruplar Başka bir biçimle değişiyor bu, bu, bu alanda. Anladım. E, son sorum da şu hocam size. E, projeden nasıl bir e, sonuç değil de yani outcome diyoruz ya hani yayın olarak ne çıkarmayı planlıyorsunuz? Aa, e, evet. E, belki Biliyorsunuz şimdi yani gelecek hafta büyük bir konferansimiz var e, oda e, webinar olarak e, olacak bizim siteimizde e, gerbilirsiniz e, bu e, enchantment disenchantment yani dünyanın büyük sinin bu zilması evet. aramla e, ilgili e, ondan sonra e, evet büyük bir ben bir kitap yazmak zorundayım. İşte kitap yazacağım. Özellikle sitemizde bu acayip diye dergimiz var. Bu open yani herkes benimle buluşabilir. Evet, evet. Yılda bir çıkarıyor ve orada hem bizim grubumuzdan hem de grubu gruptan başka e, e, meslektaşlar e, mekaneler yazıyor e, kanakları yenileniyor falan. Yani umarım ki bu e, gelecek iki yılda çok yeniden e, malar olacak. Bir daha da konferansımız olacak e, sonuçta. E, falan. Umarım çok, bulursunuz. E, çok heyecanlı bir proje gerçekten hocam. E, lütfen bunu, e, bu e, duyuruları ben de e-mail atarsanız bana, ben de Twitter'dan paylaşmak isterim. Orada bilim tarihi çalışan arkadaşlar da var. Projeniz hakkında daha geniş bir duyuru yapmak isterim ben de. E bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum herkese, sizin özellikle... Ve e, e, Türkçem için e, özür dilerim. Hiç öyle, yani hiç problem, problem değil. Çok ben çok e, hiç problem yok. Türkçeniz gerçekten e, İngilizce'de dediğimiz gibi flawless. <gülüyor> Hocam sevgiler ve saygılar. Herkese iyi bir gün diliyoruz. Bilim Tarihi Sohbetleri Hazırlayan Beslan, Berya Gürses Tarbak.